Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe Merhabalar, günaydın herkese. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına hazırlıyor ve sunuyoruz programı Bora Kabatepe ile birlikte. Bugün ben Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugün bir stüdyo konuğumuz var. Ayşe Bereket, hoş geldin. Hoş bulduk. Soframıza GDO Sızdıran Markaları Açıkla isimli kampanyasıyla bugün bizimle birlikte kendisi. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. <gülüyor> Yaklaşık bir hafta önce değil mi evet, başladı evet. kampanya? Evet, 8 -9. günü falan. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik... Yapılan denetimlerde GDO'lu gıda ürünleri yakalandığını açıkladı ancak herhangi bir marka vermedi. Ve bunun üzerine de bu markalar açıklansın şeklinde bir e, kampanya başlattı kendisi. E, tabii ki ben böyle bir giriş yaptım ama ayrıntılarını e, kendisinden dinleyeceğiz. Önce hani bir kendinle belki başlayıp ardından bu kampanyanın e, sürecini bizlerle paylaşırsan çok ee, mutlu oluruz. Tabii e, şimdi kendimden kısaca bahsetmem gerekirse ben yaklaşık bir 5-6 yıl oldu galiba. E, GDO üzerinde yazıyorum. Hı -hı. E, yoğunlaştığım konu. Yeşil Gazete yazarıyım. E, aynı zamanda kendi blogumdan da çıkıyorum. E, bunun haricinde de bir e, Uluslararası STK'da eee GDO kampanyacılığı yaptım Greenpeace Akdeniz ofisinde. E, daha sonra da e, Kuzey Kutbu kampanyası sorumlusuydum. Ee, bu kampanyayı kendi başıma e, herhangi bir kuruma bağlı olmadan herhangi tek bir kuruma başladık. bağlı değil change.org e, platform üzerinden açıldı Hı -hı. E, kısa linki de change.org/soframızda e, e, gdo e, bu kısa linki yazıp e, tıklayıp imza kampanya e, kampanya imzalanabiliyor e, bu e, kampanyayı kendi başıma başlattım fakat ilk e, iki günde 10 binden fazla imzacı oldu çok e, iyi bir rakam oldu. çok iyi bir rakam ve çok Hı -hı. E, yoğun günler geçirmemize rağmen. E, bunun ötesinde bir de çok sayıda STK destek verdi. O da beni çok çok mutlu etti. Çünkü bu tarz şeyler dayanışmayla destekleyip beraber evet. hareket ederek e, olabiliyor. İşte Buğday Derneği'nden Yeryüzü Derneği'ne, e, Doğa Derneği'nden, Anadolu Meraları'na, Yeşil Düşünce Derneği. Yani kimseyi de atlamak istemem ama bayağı bir uzun liste var. Biraz önce de e, Ziraat Odası İstanbul Şubesi de... ...desteklediğini söylemiş... ...sosyal medyadan Hı -hı. kendileri duyurup... Hı -hı. E, ...imza çağrısı yapıyorlar... ...ve bizimle beraber soruyorlar... E, ...Bakan e, ...denetimde yakaladığınızı... ...ilan ettiğiniz... E, ...bu gıda ürünlerinin markalarını verin... Hı -hı. ...diye... ...dolayısıyla hep beraber... ...soruyoruz bunu, sesimiz de... ...gürleşiyor, çok kısa bir zaman içinde... ...Bakanlığın cevap vereceğini... ...zaten açıklaması gereken bu yasa dışı... ...GDO... Ya böyle bir denetim olan. sonuçta yapıldı ve sonucunda e, tespit edildiğini tabii, açıkladı tabii. Bakanın e, açıklamaları bu. E, bu şu e, Türkiye'deki GDO şeyini çok kısa bir geçebilir miyim tabii ki, anlatabilir tabii ki. miyim? Tabii Çünkü ki, e, bazen bir kavram hı. kargaşası oluyor. Evet. Şimdi Türkiye'de GDO e, ekilmesi, tohumunun girmesi Türkiye'ye ekilmesi, dikilmesi tamamıyla yasak. Yasa Biyogüvenlik Kurulu GDO'ların e, izini veren kurumdur. E, Biyogüvenlik Kurulu sadece hayvan yeme olarak yurt dışından Türkiye girişi yani ithal edilmesine... ...ve sadece hayvan yeme olarak kullanılması için 32 tane GDO'ya izin veriyor. Bunlar 25 Mısır, e, 7 tane soya. Ki Sade. bu da yüksek bir rakam aslında değil mi? Tabii gayet değil yüksek mi? bir 32. rakam. Hı -hı. Çünkü hani küçük bir parantez açarsak bunlar tabii... Hayvanlar bunu yiyor, biz de hayvanların etini, sütünü, Aslında, e, evet. o yumurtasını yiyoruz. Dolaylı olarak hı. bizim gıda zincirimize dolaylı olarak girmiş vaziyette. Hı hı. Ancak doğrudan girmesi yasak. Türkiye'de e, Biyogüvenlik Kurulu e, insan gıdasında, insan tüketimi için hiçbir gene onaylamadı. Hı hı. Dolayısıyla e, tamamıyla yasak bu ve e, bir gıdaydı ama soframıza gelen bir Üründe, ...yediğimiz bir şeyde GDO olması şu anlama geliyor. Yani aklına bir tane yasa dışı madde getir. Ne Mesela. Olsun. Yani istiyorsan söyle. söyleme. Evet. Peki. O maddenin gıdada olmasıyla GDO'nun gıdada olması Aynen. aynı şey. Dolayısıyla bu çok ciddi bir şey. Ee, bakanın da bir, birazdan anlatacağım... Ee, açıklamalarında yok canım onda GDO yok falan filan diyecek gibi e, geçiştirilecek bir konu değil, değil bu. Evet. Son derece evet. ciddi Biz de e, her fırsatta değinmeye çalışıyoruz. GDO çok çok ciddi bir mesele. Ee, Doğru söylüyorsun. <gülüyor> kampanyada şuradan e, yola çıktı. E, 19 Mart'ta Hürriyet Gazetesi'nde Burak Coşan imzalı bir haber çıktı. Adana'da e, ekmek katkı maddesinde e, GDO'lu soya tespit edildi diye. Bunun üzerine de bakanlık Denetim yaptığını söyledi İşte sadece yine Adana'da Bazı fırınlardan Bazı ürünler Alıp Numuneler alıp bunları analiz ettiğini açıkladı Bir de beş tane Ekmek katkı maddesi üreten Şirket varmış yine sadece Adana'da Onları da denetim yaptığını Açıkladı sadece Adana'da yapıyor bunu değil mi? Sadece Adana'da yapıyor i̇şte Belirli fırınlardan hı hı. belirli bir günde Belirli adette <gülüyor> Ve işte beş, beş tane de ekmek e, katkı maddesi yapan şirkette. E, bu ilk açıklamayı yaptığı gün e, şöyle de bir e, şeyi var. Açıklaması var. Bakanlığın internet sitesinde de bulabilir e, dinleyiciler bunu. E, ayrıca kampanya metninde de e, ben koydum Aha. bunu. E, diyor ki 2016-2017 senesi içinde 660 tane denetim, GDO denetimi yaptık. 112 tane ithal aşamasında, yani yurt dışından Türkiye'ye girerken yakaladık, durdurduk, sokmadık. 7 tane ise e, yurt içi denetimlerinde, yani piyasaya çıkmış hmm. e, mallardan aldığımız numunelerde 7 tane GDO'lu soyalı, e, soya kıyması. Tespit Bu bahsettiğin ettik. insan gıdası i̇nsan ürünlerinden gıdası. bahsediyorsun. Hı hı. Bizim yani köfteye. E, katkı maddesi Soyakı olarak soyakıymaz, soyakıymaz. <gülüyor> Bunu tespit ettik, e, yakaladık, yasal işlem başlattık diyor. <gülüyor> Fakat marka açıklamıyor. İki gün sonra e, Adana'da yaptığı e, işte skandal e, patladıktan sonra Burak <gülüyor> Coşan'ın haberi üzerine e, yaptığı denetimlerin sonuçlarını açıklarken diyor ki e, fırınlardan aldığımız numunelerden. GDO tespit edemedik. Hmm. Beş şirkete bakmıştık. Bir tanesinde ekmek katkı maddesi üreten şirketlerin bir tanesinde GDO tespit ettik. Yasal işten başlattık. Yine isim yok. Şeffaf değil yeterince. Şeffaf değil ve benim de yasal dayanakları da yazdım. Çünkü hukuki ve yasal dayanaklarımız var bunu sormakta. Hı, hı. Orada da şeffaflık ilkesi altında zaten. Bakanlığın bunu açıklaması gerektiği belirtiliyor. Şimdi e, benim bu kampanyayı başlatmak e, istememdeki e, sebep bir kere bu böyle hani ay orada çıkmadı burada çıkmadı haydi hiç de önemli değil falan gibi bir şey değil. Son derece ciddi bir durum var burada hı hı, hı. E, ve e, hatırlarsan daha önce markalar açıklandı. Bugüne evet, kadar. evet. Yani 2013'teki e, GDO'lu pirinç. Ee, ...skandalında hı hı. E, Amerika'dan Türkiye'ye Gedoğlu pirinç giriş yaparken Mersin Limanı'nda yakalanmıştı. Hem Türk şirketlerinin hem Amerikan şirketlerinin isimlerini öğrenmiştik. Aynı şekilde Gedoğlu Bebek Mamaları çıkmıştı. Evet. Şirket ismi biliyorduk, marka ismi biliyorduk. Ee, bir ara fındık kremasında böyle bir şey çıktı. Yine isim biliyorduk. Açıklanabiliyor yani Açıklanabiliyor aslında. ve evet. e, hatta bakanın işte e, bu konudaki ikinci ve son açıklamasında da bundan sonra markaları açıklayacağız diye de bir beyanı hmm. var. Şimdi neden şimdi bunlar açıklanmıyor? <gülüyor> e, aynen öyle hadi. E, i̇kinci konu e, bakanlık her yıl iki ya da üç kere taklit tahsis listesi çıkarır. Nedir taklit tahsis listesi? Taklit tahsis listesi en e, basit şeyle şöyle anlatabilirim. Mesela zeytinyağının içine %100 zeytinyağı olması gerekir. Yani zeytinyağının içine ayçiçek yağı katılmış. Hı. Bakanlık denetimlerde bunu buluyor. Taklit tahsis listesi yapıp kamuoyunu bilgilendiriyor. Listeye baktığın zaman işte Bimlemle markanın Bimlemle yağında şu üretim tarihi seri numarasında şu madde bulunmuştur diye hı hı. detaylı çıkar. Bu hani e, sucuklarda işte kanatlı eti bulundu falan filan evet, odur tane evet, tarih tar tar tamam. tar tar tamam. listesi. Şimdi böyle bir uygulama var. Peki GDO bulunduğun ...zaman nerede bu Yine isimler, öyle bir markalar. Şimdi ben bir ara baktım kampanya başlatmadan zaten bakanlığın basın müşavirliğini de arayıp... E, ...bir dört soru sormuştum, e-mail atın demişlerdi, e-mail attım. Yeşil Gazete'de de e, yazdım bu sorularımı. E, onların arasında şu da vardı, yani bu taklit tavşiş listelerinin içine mi koydular acaba GDO'lu... Hmm. ...soya kıymasını bulduk diye ama GDO ibaresini kullanmadılar. Çünkü GDO lafı geçmiyor. Ben baktım taklit daha GDO adı geçmeden bu nasıl mümkün olabilir? Yani o doğru bir bilgi değil çünkü. Evet doğru bir bilgi yani. değil, eksik bir bilgi. Evet. işte ne yazık ki bakanlık açıklamayarak markaları... ...böyle hani şeyin kaynaması gibi, çorbanın kaynaması gibi... ...böyle bir sürü soru çıkıyor. Hı hı. ...bu da onlardan biri... Evet. ...ayrıca hani... ...yine şey örneğini verirsem... ...işte zeytinyağı, ayçiçek yağı... ...yani hiç küçümsediğimden ya da... ...önemsemediğimden çok ciddi bir problemdir... ...taklit taşış... ...fakat ayçiçek yağı örneğin kendisi... ...yasa dışı bir madde değildir... ...GDO yasa dışı bir maddedir... ...üstelik bir de yani... ...üstelik... Evet, evet, ...dolayısıyla... Evet. ...orada... ...da öyle bir problem var... Hı -hı. Ee, bir diğer problem de şimdi bakanlık yine işte bazı fırınlara baktık. Belirli tarihte de baktık. İşte yok diyor. Bu yakaladıkları e, GDO'lu ekmek e, katkı maddesi yapan şirket X şirketi diyelim. Bu X şirketinin acaba satış ağına bakıldı mı? Bu sadece Adana'daki birkaç fırına mı veriyor? Yoksa veriyor tüm bu? Türkiye'de belki Aynen veya öyle. paketli dediğin gibi. E, paketli. Lerede mi veriyor? Çünkü biraz e, fatura e, fırıncılara kesiliyor gibi geliyor. Hmm. Şimdi ben empati yapmaya çalışıyorum. Hiçbir fırıncı e, gidip GDO'lu ekmek satmak istemez. Fakat e, yani fırıncı ne yapsın? Aldığı markanın GDO'lu olup olmadığını bilmiyor. Çünkü açıklanmıyor bu. Halbuki hepimiz bilsek fırıncılar açısından. Yani fırıncı bilse A, bunda çıkmıştı diye. Almayacak Belki ondan almayacak. E, tabii güvenilir bilinen birçok fırının da kullandığı bir. Mark olunca alıyor Peki zaten de. çoğu fırın anladığım kadarıyla yani fırıncıların, fırıncılar derneğinin yazılarını falan da okuduğum zaman çoğu fırın zaten bunları çok da kullanmıyor bu ekmek katkı maddesini yani ya da şöyle diyeyim paketli ekmekler çok daha fazla hmm. kullanıyor bunu Hı -hı. dolayısıyla acaba yani biz bir tek fırınları düşünüyoruz ama acaba e, paketli ekmeklerde de bunun olma ihtimali var mı bakanlık buna baktı mı Dolayısıyla bakanlık net ve şeffaf olmadığı sürece bu sorular kaynıyor kaynıyor. Evet. Ve hani kimse bu soruların da tabii peşini bırakmayacak. Hı hı. Yani gün, işte iki günde 10 bin kişi gibi şu anda 14.000 bin gibiyiz. Bir sürü STK falan gayet ciddiye almış vaziyetteyiz. Hı hı. Artı bakanlık bizim için yapıyor denetimi. Bakanlık kim için yapıyor denetimi? Bizim için, senin için, benim için yapıyor. Tabii. Dolayısıyla zaten yorum, imzacıların yorumladığı gibi yani yorum yazıyorlar... En doğal hakkımız Bilmek yasal, yasal şeyleri bir tarafa bırak yasal olarak da yasal olarak da açıklaması lazım hı hı. bizim en doğal hakkımız tüketici olarak ciddi gücü olan bir grubuz biz hı hı. hiçbir anne çocuğuna ge köfte yedirmek istemiyor hiçbir öğrenci ge ekmekten tost yemek istemiyor. Tabii ki. Sofraya hepimiz, içimiz rahat oturmak istiyoruz. Yani peki e, senin öngörün nedir bu konuyla ilgili? Şimdi bir de çok yoğun bir gündem var aslında. Evet. Hani e, ne kadar, kaç kişiye ulaşılırsa bu daha çok dikkat çeker? Ya da e, kimlerin daha el atması gerekiyor sence? E, esasında şu anda hiç azımsanmayacak e, çok bir, sayıdayız. Bir, sayı, çok evet. bir sayıdayız. Çok bir sayıdayız. Çok da hani... Gündemi yoğun olan bir ona rağmen evet dönemde şaşırtıcı. çıktı çünkü ben bunun unutulmasını istemedim hı hı. E, ve yani gündem her zaman bir şey oluyor gündemde son birkaç yıldan beri e, öte yandan ben imza e, atanların e, yorumlarına bakıyorum ve nereden hangi şehirden oldukları da yazıyor e, yani Türkiye'nin dört bir yanından. Çok farklı yaşlardan, farklı hayatlardan, mesleklerden, görüşlerden herkes Hı -hı. bir araya gelip. Hı -hı. Yani bu çok birleştirici bir konu. Ee, yani gıda, ülke gündeminde yani. bölünme, işte ayrışma, bölünme Hı -hı. diyeyim de ayrışma Hı -hı. olmasına rağmen bu son derecede birleştirici bir konu. STK'lar açısından da birçok STK bir kısmı. ...hani ben tanıyorum bir kısmını hiç tanımıyorum. Hı hı. Tüketici Hakları Derneği de e, desteklediğini söyledi. Tüketiciler Derneği, Gıda Komisyonu da dedi falan. Hı hı. Herkes son derecede e, bu, bu işin arkasında. Hı hı. E, dolayısıyla zaten o... ...şeye critical mass denir, kritik sayıya zaten erişmiş e, vaziyetteyiz. Hı hı. E, tabii ne kadar artarsak... Ee, ve ne kadar kısa zamanda artarsak onun için de din, dinleyicilerden rica ediyorum o change.org slash soframızda GDO'dan e, girip e, kampanya metnini okuyup imzalayıp eşlerine, dostlarına, iş arkadaşlarına duyurularsa sesimiz daha da gürleşecek ve dolayısıyla daha hızlı duyacak bakanlık. Evet. Çünkü e, bakanlık zaten bizi duyuyor ve artı zaten bakanlık biliyor bunu yapması gerektiğini. E, ve... Peki sebebi ne sence? Niye açıklanmıyor bu yani gündemden ötürü mü ee, yok. açıklayacak ee, ama uygun zaman mı değil yani yok şimdi bakanlık e, neticede bu denetimi yapıp bizim için bu denetimleri yapıp yakalayan ve yasal işlet, e, işlem başlatan e, mecra zaten bakanlık evet. dolayısıyla bizim için zaten bunu yapıyor. E, bu markaların hangi markalar olduğunu açıklamaması için, bunları gizli tutması için... ...daha önce de açıklamış, bundan sonra da açıklayacak, yasal olarak açıklaması lazım. Hı -hı. Artı en doğal şeyi açıklaması. Açıklamaması için e, benim aklıma bir neden gelmiyor. Bir neden olmamalı, bir neden Hı -hı. yoktur herhalde. Dolayısıyla tabii ki bakanlık açıklayacak. Hani biz... Hatırlatıyoruz <gülüyor> evet. diye düşünüyorum ben talep ediyoruz evet, bunu kesinlikle. çok ciddi bir şekilde yani meşru bir talep bizimki yasal da bir geçerliliği olan da bir talep en doğal da hakkımız ama e, hani bu bir nevi hatırlatma esasında çünkü bakanlık çok farkında bunun e, biliyor şeyde de yazıyor yetmeliklerin e, maddelerinde de e, şeffaflık ilkesi maddesinde e, yazıyor. Madde madde yazıyor. Hı hı hı. Sen e, bununla ilgili yazıyı Yeşil Gazete'de bir, iki yazın var bununla ilgili. Evet. Onun bir başlıklarını tekrarlayabilir misin? Bakan Çelik'in açıkladığı GDO tespit edilen gıda ürünleri hangileri? Hı hı. E, i̇kinci yazıda iki gün sonra Bakan Çelik'in GDO'lu ekmek açıklaması neden yetersiz? Hı. Tamam diye. bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler... Ee, öyle evet e, bu linkler aynı zamanda kampanya metninde de var kampanya metninde de e, yasal dayanakları da e, alt alta e, koydum e, bakanlığın görmesi için e, özellikle e, ve tabi bu gıda markaları açıklanmadığı sürece e, sorular çok artıyor tabii dolayısıyla tabii. o benim yazılarımda da bir takım e, başka sorular da var. Onları da e, görecektir e, izleyiciler eğer, dinleyicilere eğer bakarlarsa. E, yani en baştan biri hepimizin dediği gibi. E, yani GDO bulaşıyor. GDO karışıyor. Yani bu markaları şimdi bunlar e, buldu. X şirketinde GDO'lu soya yapıyor. Peki X şirketi bu GDO'lu soyayı nereden buldu? Acaba istemeden ithal mi etti? istemeden ithal etmiş olabilir. Evet. Ee, yoksa hayvan yeme olarak izinli olarak hayvan yeme olarak giren Gedoğlu soyalardan mı alınıp kullanıldı? Hı hı. Bunu bilerek mi yaptı? Bilmeden mi yaptı? Kandırıldı mı? Yani böyle katman katman e, sorular var. Dolayısıyla bu bu işin zaten yüzde yüz denetimi takibi çok zor yapılamıyor. E, onun için. De, o yüzden hep dediğimiz gibi aslında. Yine aynı yere çıkıyor küçük üretici, yerel üretici, Tabii. paketli gıda yani aslında ama e, hani alınamaması durumunda da paketli gıda da kullanmak durumundayız Tabii. şehirde yaşayan e, insanlar olarak bazen. O yüzden e, farkında olmak zorundayız gerçekten. Yani bir e, sana da bunu sormak istiyorum hani kısaca bir e, GDO'lu soya kıyması bulunan bir köfte dediğin gibi yemek ne demek? Ben bunu yediğimde ne oluyor? sağlık açısından sağlık açısından, sağlık, açısından... sağlık açısından da aslında ekonomik adil boyutu olarak da böyle çok hani kısacık niye GDO yani daha çok sağlık açısından düşünelim. Ciddi genetiği değiştirilmiş bir gıdadan söz ediyoruz çünkü. E tabi zaten normalde şimdi köfte yediğin zaman zaten içinde bir... ...yani GDO olsa da olmasa da soyanın ne işi var diye düşünmek zaten lazım. Zaten yani. Zaten tabii. hani o nereden <gülüyor> çıktı? O ayrı bir hikaye. Köfte <gülüyor> yanlış oldu <değil> aslında? <gülüyor> Onun haricinde e, yani GDO e, Avrupa'da mesela etiketli. Eğer bir gıdanın içinde GDO varsa. Dolayısıyla sen tüketici olarak yani o çok güçlü bir e, kitle olarak... Hı -hı. E, ...bir kere bunu bilip bilmeme hakkı var... ...yani Türkiye'de eğer bunu yapıyorlarsa... Ya ...hem yasa dışı hem çok fena kandırılıyoruz... ...onun için sızdıran diyorum ben... ...çünkü Türkiye'de GDO soframıza... ...oturmadı... Hı -hı. ...biz buna direndik bunu Hı -hı. Evet ...fakat e, sızdırılıyor... ...ve bakanlık yakalıyor... ...ve e, onun için bunun evet, özellikle... Değil, tabii, tabii, ...açıklanması evet. Ay, lazım... ...GDO'nun insan sağlığı üzerindeki... E, ...etkisi... ...ne dair ee, birçok araştırma var. Hı hı. Fakat şunu tabii düşünmek lazım... GDO nispeten yeni bir şey. Yani 1997-96-97 gibi... E, ...GDO insan e, tüketimi için... Hı hı. ...piyasaya veriliyor hı hı. Amerika'da. Hı hı. E, Monsanto tarafında. Dolayısıyla yeterince jenerasyon... ...ve zaman geçmiş değil... direkt e, etkisini görmek için... ...insanlar üzerinde de deney yapamıyoruz... Tabii. ...haliyle... Hayvanlar üzerinde yapılmış bir takım deneyler vardır. Seralin deneyi gibi o hı hı. E, en uzun vadeli yapılan ve e, bu biyoteknoloji devleri, bu GDO'ları e, üreten e, kimyasal şirketler yapar genelde bu testleri. Bu tek bağımsız, ilk hı hı. bağımsız testtir. İlk ve son hatta Seralin'i. E, onda hayvanlar üzerinde ciddi e, tümörler e, çıkardığını ve kanserojen etkisi olduğunu göstermiştir. Üç aylık gibi bir hı hı. Iı, süre içinde GDO ile beslenen ıı, fareler üzerinde. Dolayısıyla o çok net hani şeyi söyleyemem ıı, söylemek yanlış olur. Bunu yersen şundan ölürsün gibi tabii, tabii, bir şey yok. Bunun zaten hiçbir ki. şey için evet. çok net söyleyemiyoruz. Evet. Ancak ıı, ihtiyatlık ilkesi diye bir şey vardır. Bir şeyin zararsız olduğundan emin olmadığın sürece... Hı hı. Bunu kullanmazsın, çevreye yaymazsın. Bu Kyoto protokolünde de vardır. Dolayısıyla hissiyle ihtiyatlılık ilkesi olarak. Çünkü esas olan insanı korumaktır. Hı hı. Şirketi koruyup karlılığını arttıracak, daha fazla kimyasal ilaç satabilsin diye olacak şeyi satmak, hı hı. şirketi korumak değildir. Hı hı hı. Artı Türkiye'de tabii çok enteresan bir şekilde çok büyük bir... GDO karşıtlığı var enteresan diyorum çünkü Amerika'da öyle değil yani Türkiye'de çok e, büyük bir bilinç var GDO istemiyorum soframda diye. ne güzel dedin bunu, bunu duymak çok sevindirici evet, bir şey evet, aslında öyle. çok doğru söylüyorsun yani o zaman e, tabi bunlar konuş konuş bitmez bu e, kampanyayı bir kez daha şey yapalım. Hatırlatalım. Tamam kampanyamızın adı e, soframıza e, GDO sızdıran markaları açıkla. E, gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çeli'ye sesleniyoruz. E, Birçok değerli STK ve oluşumla beraber takriben şu anda 14 bin kişiyiz. Hızla da artıyoruz. Hı hı. Ve e, kendi ağzından ifade ettiği denetimler sırasında yakalanan GDO'lu gıda ürünlerinin Markalarını sonra değil şu anda açıklamasını Çok doğal olarak, doğal olarak hı hı. meşru hakkımız zaten bizim bunu talep etmek bunları bir an önce biz tüketiciler olarak... Öğrenmek istiyoruz Bir de tabii şunu da söylemekte fayda var Change.org'daki kampanyayı imzalamanın ötesinde Bir de sık sık dediğin gibi eşe dosta Yaymakta tabii, tabii. Paylaşmakta belki forumlarda Facebook'taki e, gruplarda evet. Yaymakta fayda var çünkü Change.org'un bir şeyi var Sınırı var sanıyorum değil mi hani 15 bine ulaş ...birttığında bitiyor gibi bir mesele değil aslında. Hayır, hayır. Gözümde. Hiç öyle bir mesele değil. O sayaç gibi şeyde onu gördüğünüz ama... ...o bir sonraki şeyi, hedefi gösterir. Hedefi gösterir. Yani o 15 bin olunca ha. da... ...herhalde hani yirmi bin gibi bir şey... ...gösteyecek. Tamam, on yani beş bin oldu bitti diye bir şey... ...söz konusu değil. Yok, yok. Mücadeleye hayır, devam. Değil. Mücadeleye <gülüyor> devam ama çok kısa bir sürede... ...ben çok eminim bakanlığın açıklayacağını. Çünkü açıklamaması için hiçbir sebep... Göremiyoruz. Göremiyoruz. Biz hatırlatıyoruz sadece. Evet, kesinlikle. Onlar da görevlerini yapacaklar. Buğday Derneği de tabii ki bunu bu kampanyayı destekliyor. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir paylaşım yaptı. Dileyenler oradan da takip edebilirler. Çok teşekkürler. Bilgilendirdiğin evet, teşekkür için ederim, çok benim. önemli bir mesele gerçekten. Hatta biz de tam böyle konunun üstüne bizim Buğday Derneği'nin organize ettiği ekolojik pazarların da bir duyurusunu yapayım. Cuma günleri Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy'de, Pazar günleri de Kartal ve Küçükçekmece'de. E, alışveriş yapabilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe. Açık Radyo Program Destekçisi olun